وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا Ayetlerimize karşı koymak için çalışanlara, hükmümüzden kurtulacaklarını sananlara, iğrenç ve gayet acı bir azap vardır.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 bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilirler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوْهَا لَذُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَف۪ي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 Afalam yaraw fi onlar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 buyurdu O Ali Süleyman rihh'uha şehru ve ravahuha şehru ve eslna lehu ayne'l-kitb ve min'el-cinni men ya'melu beyne yedeyhi bi'izni rabbih ve men yazigh minhum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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ الشكور. O cinler, ona kaleler, heykeller,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 Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını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 قُلِ دُعُوا الَّذ۪ينَ Allah'tan başka tanrılığını iddia ettiğini şeylere,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 يَقُولُ الَّذ۪ينَ اصْتُضْعِفُوا Kafirler, biz ne bu Kur'an'a ne de bundan öncekilere inanırız derler. O zalimleri, sen Rablerinin huzuruna duruşma için getirildiklerinde birbirlerine laf atarken bir görseydin,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 119. وقال الذين استطعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأه العذاب وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ ف۪ي Ezilenler de kibirlilere, Hayır, işiniz gücünüz gece gündüz dola. Siz daima Allah'a körlük etmemizi, O'na bir takım şeritler uydurmamızı bizden ister ediniz derler.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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عدن الزلفا بالتي تقربكم عدن الزلفا إلا من آمن وعمل صالحا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 Yalan mıymış, gerçek miymiş? Söyleyin bakalım. Ve İsa teslim ettiğimiz ayetlerin başında, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi, "Birisi,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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ من نذير. Biz onlara Kur'an'dan önce okuyacakları kitaplar vermedik. Keza senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber de göndermedik. وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِن وَمَا بَلَغُوا وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا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 İyice gördüler. قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَا وَفْرَادَا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ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 Kul inne rabbiy yaqdi Deki Rabbim hakkı, gerçeği yerli yerine kor. O bütün gaytları, bütün gizlileri bilir. Deki İşte gerçek geldi. Bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Yalan ve sahte olansa, Sönüp gitmeye mahkumdur. قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا ala عَلَى ve وَاِنْ اِحْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ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 Ta dünyadan imanı nasıl alabilsinler? وَقَدْ <gülüyor> Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.